Evet arkadaşlar, kapatalım kapıyı. Şimdi bir e, tasihle başlayacağız. Demek ki böyle hala güzel insanlar var. Bir arkadaşımız e, internetteki 11. okumayı dinleyerek bir hataya dikkat çekmiş. Aferin, yani teşekkür ediyorum, tanımıyorum o kişiyi ama. E, demişim ki derste konuşurken, ee, Osmanlı medreselerinde hikmet Ayn'ın Kadımir Şehri ders kitabı olarak okutuluyor. Doğru, yanlış söylemişiz. Hidayet-ül olacak o. Yani Osmanlı medreselerinde hikmet Ayn da okutuluyor ama Kadımir şehri değil. Daha çok Mübarek Şah şehri okutulur ve Seyyid-i Şerif Haşisi okutulur. Ama Kadımir şehri hidayet Hikme'nin şehridir ve medreselerde ders kitabı olarak okutulur. Bunu tahsiye etmiş olduk Evet, bu arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel dinliyor, hatayı buluyor ve nazik bir şekilde yazıp gönderiyor. Bu iyi bir şey. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta 17. yüzyıl sorunlar, simya, ıslahat, irfan yükseliş, selefi iş başlığı altında. 17. yüzyıl Osmanlı toplumunun karşılaştığı sorunlar, e, merkeze alan bir okuma yapmıştık. Ama ondan önce Batı Avrupa'da ortaya çıkan yeni bilme tarzının e, nedenleri üzerine konuşmuştuk. E, değişik bunalımlardan bahsettik. E, teolojik bunalım, ondan sonra malumat bunalımı, epistemolojik bunalım, sistemin çöküşü, yeni arayışlar, ferdiyetin yükselişi gibi konular. Sonra Osmanlı'daki ekonomik, politik askeri krizden bahsettik ve bunun ortaya çıkardığı değer bunalımı ve bu değer bunalımının yarattığı öngörü öngörü problemi yani yarını öngörme belirli bir kaos ortamının neden olduğu öngörü probleminden bahsetmiştik ve bu yapının bu sorunların aşılması için geliştirilen cevaplar üzerine konuşmuştuk. Demiştik ki özgüveni yüksek toplumlar sorunlarıyla yüzleşirler. Ve bu sorunlara uygun e, cevaplar üretmeye çalışırlar. E, Osmanlılar da bunu yaptı. E, Simya'dan bahsettik, Ali Elizni 2'den. Bunun e, oluşturduğu ortam içerisinde e, daha geç tarihte ortaya çıkan Paraselsüs tıbbından İbn-i Sellüm e, El-Halebi'nin Tıp çalışmalarından bahsettik. Sonra İslahatname literatüründen bahsettik. Çünkü sorunlar var. Bunların çözümü için teklifler getirilmesi lazım. İşte Koçibey dedik, e, Akhisari dedik. Ondan sonra Katip Çelebi ve benzerleri üzerine biraz durduk. E, yine bu dönemde İrfani-Sufi tefekkürün yükselisinden Mestevi ve Fusus arasında e, gerçekleşilen üst terkiplerden bahsettik. Değil mi? E, Bursevi, Ankaravi. Sarı Abdullah Efendi, Aziz Mahmud Hüdayi gibi, Bosnevi gibi isimlerden bahsettik. Sonra yine 16. yüzyılda, 17. yüzyılda sanat edebiyat konusunda ortaya çıkan gelişmelerden bahsettik. Mimari, müzik, hat sanatları. Tarih biliminin verimli bir dönem geçirdiğini söyledik. Matematik İbn İbni Hamza'dan başladık. Son döneme kadar özellikle... Kulâsat-ı çerçevesinde yapılan e, üretilen metinlerden bahsettik. Felsefe geleneğinden Mehmet Emin Şirvani'den e, Alaaddin Niksari'den Karalle kadar Müneccinbaşı Ahmet Dede bu isimlerden Mahmud-i Kürdi ve benzer isimlerden bahsettik. Ve son olarak dedik ki Avrupa ve İran co coğrafyasından gelen birikimin etkinin Osmanlı'da değişik e, algılanmalara neden olduğunu, Kadim ve Cedid arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirildiğini söyledik. Burada kaldık. Bugünkü okuyacağımız konu ve bundan sonrakiler 1700 ve sonrası bu konuda bir sıralama takip etmeyeceğim. Daha çok konu merkezli gideceğiz. Bugün iki meseleyi ele alacağız. Esas itibariyle birincisi. Geçen hafta anlattığımız Avrupa'da ortaya çıkan yeni bilme tarzının ne tür bir şekil aldığı, bu çok önemli. Çünkü 17. 18. yüzyıldaki Osmanlı entelektüel hayatındaki dönüşümleri anlamak son derece... Mesela bunları bilmeden İsmail Gelembevi'nin 1791 ölümü, yanlış hatırlamıyorsam, İsmail Gelembevi'nin Kitab-ı Burhan'ındaki operasyonları anlayamazsın. Tamam mı? Diyelim ki Burhan kısmını okuduğun zaman, yani kesin bilgi bölümünü, kesin bilgi nedir? O bölümü okuduğun zaman, klasik e, mantık kitaplarıyla büyük oranda aynı olmakla birlikte aralarda gerçekleştiren küçük operasyonların mantığını çözmek mümkün değil. Bu dönemi bilmek lazım. E, Avrupa'da ortaya çıkan yeni bilme tarzının özellikleri nelerdir, nasıl bir şekil almıştır ve bu Osmanlı entelektüel hayatına nasıl yansımıştır bunun üzerine duracağız. İkincisi, 16. yüzyılın başlarından itibaren başlayan ama 17. yüzyılda e, belirli bir üretim gösteren İran entelektüel hayatının, 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da karşılık geldiği yeri inceleyeceğiz. Ne oldu? İran'da üretilen kültür Osmanlı'ya nasıl aktarıldı ve nasıl bir reaksiyon gördü? Bunun üzerine duracağız. Eğer vaktimiz kalırsa, ki kalması kalmaması çok büyük bir sorun yaratmaz, bütün bunların neticesinde Osmanlı'da ortaya çıkan ee, bu gelişmelere yönelik ortaya çıkan tavırlar ve bu tavırların temel e, noktaları üzerine duracağız. Şimdi genelde çağdaş dünyada belirli kavramlar oturduğu için ve belirli kurumlar, bilim kurumu gibi, teknoloji kurumu gibi kurumlar oturduğu için ortaya çıkan gelişmelerin anlık takibi söz konusudur. Çünkü bu Çağdaş bilim ki bugünkü bilim, science kavramı daha önce de söyledim, 1830'dan sonra yaklaşık olarak yerleşmiştir günlük hayata ve kurumsallaşmıştır. Bu kurumsallaşmış yapı kendi moral, manevi değerlerinde üretmiş bir yapıdır. Kamusallaşmıştır ve toplumsallaşmıştır. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Özellikle tıptaki ilerlemeler... Bilimin, burası önemli, entelektüel bir uğraşı olmaktan çıkıp politik, ekonomik ve toplumsal bir uğraşıya dönüşmesi çok ama çok yeni bir hadisedir. Elbette klasik geleneklerde de zanaat dediğimiz, tekne dediğimiz hadisede bilginin küçük ölçekte de olsa, toplumsal, politik ve ekonomik yansımaları var. Özellikle sanayi devriminden sonra Avrupa'da yavaş yavaş başlayan fakat 1830'dan sonra yoğunlaşan bilginin, bilimin, bilimsel bilginin, doğanın teorik idrakinin, doğanın teorik idrakinin artık teorik bir uğraş olmaktan çıkıp politik yapılarla ekonomik yapılarla ve toplumsal yapılarla karşılaşması söz konusu. Ee, onların bir parçası olması söz konusu. Diyelim ki tıp insan hayatını, ömrünü uzatmaya başlayınca, mesela çok basit bir örnek daha önce belki anlattım, klasik gelenekte cerrahlar göçebedirler arkadaşlar. Niye? Çünkü cerrahi operasyonlar büyük oranda ölümle sonuçlandığı için aynı şehirde cerrahlar kalamaz. Çok tehlikeli. Çünkü e, hastaları genelde gaz vererek bayıltıyorlar. Sen aslansın, sen yaparsın. Her tarafını kesseler sana bir şey olmaz diyerek. Çünkü şey yok. Bayıltma, ne diyoruz biz buna Narkoz. bugün? Narkoz yok. <gülüyor> Narkozun icadı çok önemli bir konudur arkadaşlar. Kaç 19. yüzyıl 20. yüzyıl başı. Özellikle mikrocerrahideki gelişmeler ameliyatların başarı oranını çok yükseltmiştir. yok o dönemde. Bırakın onu siz mikrop. Mikrobun keşfi 1860'lardan sonra aşının keşfi özellikle çocuk ölümlerini ve kadın ölümlerinin oranı çok yüksek o tarihlere kadar. Ortalama nüfus, ömür 40-45 bir şey. Ortalama 60 70 yaşayan var ama çoğu kişi gidiyor. 10 çocuktan 2'si ayakta kalıyor. Genetik sağlamlılığı efendim biyolojik sağlam güçlü olan insan kalıyor. Şimdi sen aşıyla şunla bunla yaşatıyorsun. Şunu demek istiyorum. bilimin bilimsel bilginin toplumsallaşması, topluma sırayla etmesi, toplumdan karşılık bulması açısından son derece önemli. Daha sonraki derslerimde bahsedeceğiz. Mesela e, İsa hocanın mühendishane baş hocası İshak Hoca'nın Mecmai Ulum-ı Riyaziye adlı eserinde bilimleri anlatırken, mesela kimya, niye kimya öğrenmemiz lazım? E, savaşta şu işe yarıyor. Niye matematik öğrenmemiz lazım? Savaşta bu işe yarıyor. Niye astronomi öğrenmemiz lazım? E, savaşta şuna şuna çözüm. Tamamen devletin e, politik e, tahayyülüne uygun olarak, anlatılan bilimler mesela 1840'tan sonra yazıldığı zaman tarımda şu işe yarar. Yani bakın artık toplumsal bir karşılığı var. Ee, yoksa politik şey öncelenmiyor. Bilmiyorum dediğimi anlatabildim mi meseleyi? Bu sandan derece önemlidir. Dolayısıyla bugün bilimde herhangi bir gelişme hepimizi ilgilendiriyor. Kansere şu çözüm bulundu. Oo çok önemli hemen kullanalım. Kurumları var. Bir ekonomik sirkülasyon dönüşümün içerisinde bir parça üretim-tüketim mekanizmasının bir parçası, bir ekonomi, bir sektörü var. Artı, kendi moral ve manevi değerlerini üretmiş zaten. O moral değerler içerisinde bilgi takip ediliyor hepimiz tarafından. Teknolojik bilgi değil mi? Bir telefon çıktığı zaman ee, bayinin önünde yatıyoruz. İlk ben almalıyım. Demiyor muyuz bunu? Böyle yapanlar var. Sen yapmıyorsun da yapanlar var. Ama o dönemde öyle değil. Newton, Leibniz, Descartes, efendim, Bernoulli'ler ya da 1800'daki bilim adamları, büyük oranda bilimi teorik bir yapı olarak e, inceliyorlar. Newton ürettiği hiçbir şeyi asistanına anlatmıyor. Asistanın haberi yok zaten. Asistanı Newton ne bulmuş? Ne, neyle uğraşıyor? Onu bilmiyor. Değil mi? Engin? Hatta hatta derslerde yaptığı keşifleri anlatmıyor Nifton. Ders programını öyle zırt pırt giremezsin. Kilisenin kontrolünde zaten yönetim var. Şimdi mesela Descartes. Descartes bizim için önemli bir adam bugün. Ama Descartes'i Fransızlar ne zaman resmi olarak benimsiyorlar? 1699'da öldükten 40 yıl sonra 40 yıldan fazla 1650 mi ölümü? 1699 Descartes'çılığın etkisinde kalan bir Fransız, işte Milli Eğitim Bakanı mı oluyor? Devlette yüksek rütbeli bir görev mi alıyor ne? Descartes'çılığı ee, öne çıkartıyor. Ondan önce Descartes işte herhangi bir filozof. Sadece onu bilen biliyor. Anlatabiliyor muyum? Newtonculuk. Şimdi Niftonculuk bugün bilimin vazgeçilmez önemli bir unsurudur. Ve yapılan bir e, ankette, değil mi dünyada Einstein'dan sonra ikinci gelmiş geçmiş, en büyük fizikçi olarak seçildi. Güzel. Ee, peki o dönemde? Tamam. Bilen insanlar, o işte uğraşan insanlar için çok önemli de Newton 1724'te öldü. Şey 1727'de. Değil mi? 1727'de öldü. Peki Nifton'un kabul edilmesi mesela Fransa'da 1744'ten önce değil. Yani Fransızlar bir kere zaten çok kavmi şeyler var. Nifton İngiliz. Fransızlar için bir anlam ifade etmiyor. Çok entesandır böyle tartışmalar, ilginç tartışmalar var. Mesela İtalyanlar... Galileo'nun bütün bilimsel iddialarına karşılar ama Almanlar eleştirince siz kim oluyorsunuz ya? Bir İtalyan eleştiriyorsunuz, Alman bilim adamları diye karşı çıkıyorlar. E çünkü Almanlık, Gotik, Gotik olan sabah derste de hatta işlemiştik onu değil mi? Almanlık kötü bir şey, olumsuz bir şey Avrupalılar için. Hele Rönesans'tan sonra niye? Roma'yı yıkan, Avrupa'yı tekrar karanlığa, ortaçağa mahkum eden, göçebe hale dönüştüren özellikle Kuzey Avrupa'yı Alman-Cermen e, istilaları olduğu için. Bu tür çatışmalar da var. Şimdi <gülüyor> Niftonculuk İngiltere'de 1744'te kabul görüyor. O zamana kadar bakın arkadaşlar Leibniz bir taraftan, Descartes'çılar bir taraftan, Huckçılar bir taraftan, Huygensçılar çok çeşitli bilim teorileri ve görüşleri var. Ortak bir kabul. Çünkü bir bilgi ders kitabına girmediği ve Toplumsal eğitimin, öğretimin konusu olmadığı müddetçe, yani başka bir ifadeyle tahsilli, okumuş insanların bilgi dağarcığının bir parçasına haline gelmediği müddetçe toplumun moral değerleriyle ilişki kuramaz. Kitaplarda kalır, filozoflar arasında kalır, bizim Türkiye'deki felsefe muhabbetleri gibi, Türkiye'deki felsefe muhabbetlerin kaçta kaçına aşinasınız entelektüeller olarak. Az çok bu işten uğraşıyorsunuz. E niye? E çünkü nerede konuşuyorlar belli değil. Hangi insana hitap ettikleri belli değil. Değil mi? Hangi dille konuştukları bile belli değil. Topluma değmiyorlar ki, insana değmiyorlar ki, e, toprağa değmiyorlar ki. Bu toplumun anlam-değer dünyasıyla bir alakaları yok ki. Konuşuyorlar, ünvan alıyorlar, maaş alıyorlar, ölüyorlar, cenazeleri kaldırılıyor, sıradaki geliyor. Böyle, ee, o dönemde e, pek çok bilim adamı işte, Leibniz çok önemli bir bilim adamı. İşte onun geleneği özellikle felsefi şeyde Wolf, Alman çizgisinde devam ediyor. Newtoncular ayrı, Newtoncu kiliseler var, Newtoncu papazlar var, tabi dini. Bu dönemdeki bilim adamları esas itibariyle natural philosopher, doğa filozofu değil. Aslında teologlar bu teolojiden uygun doğa felsefesi yapıyorlar. Bunlar kendilerini bilim adamı olarak görmüyor zaten. Bilim adamı kurumu kavramı ne zaman ortaya çıktı? Ve bilim ne zaman kurum haline geldi? Son derece önemli önemli konu. Çalışılması gereken. Bakın geri gelmişken söyleyeyim. Batı'da çok yeni bir şey oluyor arkadaşlar. Bunun bizim dünyamızla alakası yok. Efendim kökenleri var. Bu ben örgüden bahsediyorum. İplikler alınabilir. Elbette nasıl ki Yunan... Mezopotamya'dan ve Mısır'dan almışsa, Anadolu kültürler almışsa değil mi? Nasıl İslam Yunan'dan almışsa elbette batı dalı, bu gayet doğal insanlığın ortak tecrübesi. Ama oradaki örgü, oradaki kilim, oradaki halı ee, yepyeni bir şey. Bunu iyi anlamamız lazım. Bu bir yerinme ve ölme duygusu olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye'de maalesef bunun psikolojisiyle uğraşıyoruz. Evet. Descartes, Newton'un 1744'te kabul edilmesi çok basit teknik bir şeyle alakalı. İşte Newton teorisine göre dünyanın ekvator şişik olacak, kutuplar basık olacak. Descartes'e göre ne olacak Descartes'e göre öyle olmayacak. Fransız tabii Fransa'da 1711'den Voltaire Fransa'dan sürgünden döndükten sonra şey Londra'dan biliyorsunuz. Frans, e, Nifton Newton felsefesinin ilkede diye bir kitap yazıyor. E, metesiyle İngiliz olan metesiyle birlikte Principia'yı e, Fransızcaya tercüme ediyor. E, çok önemsiyor ama yani Newton, uğraşır bu işlerle ne olacak yani entelektüel adam. Fakat Fransız kralı işe müdahale ediyor. Heyetler gönderiliyor kutuplara şuna bakıyorlar ki Newton teorisi doğru. Fermanla Newtonculuk Descartes'nın yerine ikame ediliyor fermanla. Bugün böyle bir fermana ihtiyaç var mı? Yok çünkü bilim moral değerlerini oluşturmuş. Herkes takip ediyor. Yeni bir şey geldiğinde hemen ona göre, değil mi? Müfredat programları gözden geçiriliyor. Ondan sonra sistem ona göre organize ediliyor. <gülüyor> evet ve tabii ki bilim devrimi dediğimiz hangi bilimin devrimi? Biyolojinin devrimi 1850'den önce değil ki. Evet, Laplace, Lamarck var, bu fon var ama esas Darwin değil mi? Beklemek lazım. 1850 kimya. Ee, 1790'lar, 80'leri beklemek lazım lavazer kimyası, ee, ondan sonra e, jeoloji, başka her bilimin kendine gibi devrim var. Bilim dediğimiz aslında fizik tabii. ve tabi fizik ve ona ilişkin olması bakımından matematik büyük oranda bunu kastediyoruz ve bu e, öyle kolay bir şekilde benimsenmiş değil. Yani çok güzel İngilizce doktora tezleri çalışmalar var yayınlandı bunlar Hollanda'da Newtonculuğun benimsenmesi işte Almanya'da benimsenmesi Fransa'da bunlar tabii önemli unutmayın 1927'lere kadar bilimsel teoriler öyle çabuk benimsenmiyor arkadaşlar yani Einstein teorisini yayınladı ama ne güzeldi insanlar hemen bakmıyorlar bunu şarlatan olarak yorumlayan hatta akademisyenler Newton'u şey aman Einstein'e Lisbon Üniversitesi'ne daha önce öneren profesör özür mektubu yazıyor. Bir şarlatanı size önerdiğim için çok üzgünüm. Niye? Relativite teorisi yayınlandı anlamıyorlar. Büyük bir sıkıntı çıkıyor. İşte Almanlar diyorlar ki bir Yahudi numarası. <gülüyor> bu Yahudiler zaten böyle işler yapar, değil mi? Poincaré kafası karışıyor olan değil herhalde diyor. Yani bu Yahudi numarası olmaması lazım. Kolay iş değil, tamam mı gençler? Yani. Ama 1920'den sonra bilim artık o klasik e, formunu kaybedince, pozitivist, sert karakterini kaybedince ve bilimde inanılması güç olan e, sağduyunun dışında e, olup bitenin de bilimin içerisinde yer alabileceği kabul edildikten sonra bilim kavramı çok değişiyor. Tabi bu motorun icadı teknolojinin içselleştirmesiyle de son derece alakalı. <gülüyor> Fakat şunu hemen söyleyelim, bilimi, yeni bilimi, yeni bilme tarzını ideolojiye dönüştüren aydınlanma, Fransız aydınlanmasıdır. Özellikle protestan-katolik çatışması nedeniyle Londra'ya göç eden Fransız entelektüeller döndükten sonra bu niftonculuğu ve tabii İngiltere'deki gelişimi de çok ciddi, nedir adı, ciddi bir şekilde görüyorlar. Ve bunu aktarıyorlar şeye bağlamından kopmuş olan. Mesela Newton'un tırnak içinde bir fetvası var. Tanrı tanımazların eserlerini okumasını yasaklıyor. Ateist değil. Daha önce de size söyledim. Ateist kelimesi klasik literatürde tanrı tanımaz demek değil. Doğa bilimine tanrıyı katmamak demek. O başka bir şey. Ama tanrı tanımaz olmak Newton'a göre büyük suç. Ve tanrı tanımayanlar, e, bugünkü anlamıyla ateistler eserlerini okumamalı. Adam teonok. Ama aydınlanmayla birlikte Newtonculuğun bu teolojik zemini boşaltılıyor. Tamamen e, bir yeni bir e, yapı haline geliyor. Dolayısıyla aydınlanma Fransız e, şeyi, Fransız aydınlanması bilimi bir tür ideolojiye e, dönüştürüyor. Sanayi devrimi ile birlikte bu zaten sosyal hayata sirayet ediyor. Gündelik hayata sirayet ediyor. Sanayi devrimi basit bir hadise değil arkadaşlar. Yani insanlık tarihinin tarım ve sanayi devrimini belki iki büyük dönüşüm olarak görebilirsiniz. Ee, sadece basit anlamda bilimsel bilginin alet edevat e, üretimine yaramıyor bu. Bakın İngilizler tam 100 yıl boyunca fosil atıklardan makine yapmaya çalışıyorlar ve bunu saklıyorlar. Hatta sona doğru geldikleri zaman Londra'da büyük bir cam kavanozun içine koyup seyretme imkanı veriyorlar. Kağıt kalem olmayacak yanında yalnız. Çizmeyeceksin. Alman bilim şeyleri, işte bildiğin buhar makinesi. Postatikler. Işte, Postatikler çalışmıyor mu? Odun, kömür. Yakıt olarak kullanacaklar. Yakıt olarak kullanacaklar Sonra petrole daha sonra. Şey kömür fosil değil mi? Tabii. Alman e, şeyler, casus bilim adamları diyelim. Gidiyorlar makineyi saatler inceleyip akşam otelde çiziyorlar. Için İçini nasıl göreceksin? Tahmin edeceksin tabii. Kolay iş değil. Hiç gülmeyin. Osmanlılarda gidip İngiliz gemilerini e, limanlara bakan e, otellerde kalıp uzaktan çiziyorlar. Tabii, hatta meşhurdur, ee, ne anlaşmasıydı o? Karlovç'a 1699'daki anlaşmada, sınırların çizimle, çizilmesi olayı vardır. Tabii, Batı Avrupa'da ortaya çıkan yeni tekniklerle geliştirilmiş ölçme aletleri var, mesa aletleri var. Bizde yok onlar. Ve bunları Batılılar saklıyor. Batılılar bize öyle her şeyi vermiyorlar özellikle. 1770'ten sonra Avrupa'daki nispi zenginlik ve organizasyon Türklere bir şey Osmanlı tabi onlar Türk diyor bir şey verilmesini engellemiyor. Mesela barut. Değil mi? 1600'lerin başında Venedikli bir vatandaş Galile'nin eserlerini Türkçe'ye çevirmek istediği zaman müdahale ediyor Papalık. İstanbul'daki Papalık misyon şefi. Türklere yeni bilgileri Ulaştırmayalım. Halbuki Galilei mahkum etmişler ya da Galilei'nin fikirlerini ama olsun kötü de olsa bizim adamımızın fikri bunu e, işte böyle bir şey de var e, tavır da var. Neyse uyanık bir Osmanlı e, memuru dürbünle o misal aletlerinin çizimlerini yapıp hemen döktürüyor, icat ediyor. Ertesi gün sınır, sınır ölçümü yapırken, bunu anlatıyor kendisi, sınır ölçümlerinde, bunlar tabii Batılılar, çok rahatlar öyle aletlerimiz var. Şimdi Osmanlıları şaşırtacağız. Bir bakıyorlar ki bizimkiler de aynı aletleri çıkarmış. Ve bunun üzerine e, karşı taraf, o adam, kendi adamları casusluk bilgiyi satmakla suçlayıp idam karar veriyorlar. Fakat bizimkiler yine insaflı, diyorlar ki sakın bunlar bize satmadı, biz böyle bir operasyonla bunu Öğrendik. Adil insanlar yani. Onların yüzünden insanlar. Bunu bizzat o olayı yapan, o olayda bulunan, o sınır çiziminde bulunan kişi anlatıyor. Günümüze gelen bir kitapta mevcuttur. Evet. Sanayi devrimi arkadaşlar silah teknolojisindeki dönüşümü sağlıyor. Bakın. Şimdi... Ben eskiden, gençken bu siyasetnameleri okuyoruz ya, koçi beyler ve o diğerleri ne diyorlar? Osmanlı ordusunda disiplin kalmadı, düzeni sağlamak lazım. ya diyorsun ki sen kendi kendine, ya adamlar e, neleri keşfetmişler? Bizimkiler hala disiplin, düzen üzerinden gidiyorlar. Doğruymuş meğer. Niye? Çünkü sanayi devrimine kadar ateşli silahlar çok etkili değil savaşlarda. Tüfek çok isabet oranı, çok düşük. Çok ağır, önden doldurmalı ve e, geri tepmesi çok yüksek, sakat kalma oranı fazla. Bir asker, e, bir tüfeği doldurup ateş edinceye kadar bir Tatar okçusu 8 kişi öldürüyor. Bu kadar hızlı. Zaten Türklerin tarihten, coğrafyadan gelen bir şeyleri var. Dolayısıyla düzen ve tertip ateşli silahların kapasitesini artıyor. Ateşli silahın kendisi değil. Ateşli silahların kullanım tarzı, stratejisi, taktiği, düzeni, emir ve komutaya göre yapılması vuruş gücünü arttırdığı için düzene bizimkiler çok baskıda bulunuyorlar. Ama sanayi devimden sonra öyle değil. Sanayi devimden sonra ateş, ateşli silahların hem geri tepmesi azaltılıyor, isabet oranı yükseltiliyor ve etkinliği fazlalaşıyor. Avusturya, Viyana'ya gittiğimde askeri müzeyi ziyaret ettim. Hapsturklarla Viyanalıların savaşı var. Hatırlıyor musun? Beraber miydik? Ha. Orada katliamı gördün değil mi? Büyük bir, böyle şu duvardan daha büyük, daha yüksek kardeş katliamı. Niye? Çünkü işte Prusyalılarla Hapsturkların savaşı, pardon. Prusyalılar geri, arkadan dolma tüfeği icat ediyorlar. Zavallı hapsutluklar ise hala önden doldurma. Önden doldurman için ayağa kalkman lazım. Arkadan doldurduğunda yere yatarak siperdesin. Hapsutluklar kalkınca keklik gibi bunları indiriyorlar. Ve büyük bir katliam. Çok ufak bir şey gibi gözüküyor ama çok fazla. Yani benim elimde şimdi şu suyu ben boşaltsam, affedersin bu kimin? Çayı boşaltsam yere dökülür. Ama elimde bir bardak kap varsa, bak kap ne kadar fark etti. Suyun yere dökülmesini engelledi. Bu kadar basit bir akbilin yoksa otobüse binemiyorsun. Akbil ya bu ama çok küçük gördüğümüz alışkanlıklarımız dolayısıyla küçük gördüğümüz şeyler büyük dönüşümleri tetikler. Aha kalem yok yaz bakayım. Yaz. Neyle yazacaksın? Piremle savunmasında da böyledir. Niçin? Çünkü Osmanlılarda daha seri, seri atış Niye? Amerikalılardan almışlar. Kim <gülüyor> o kadar bilmiyorum hocam. Vidinli Tevfik Paşa, Amerikan Büyükelçisi, büyük matematikçimiz, cebircimiz, Lineer Alcabra konusunda ilk eserlerinden birini yazan adam. 10 yıllık Amerikan Büyükelçisi. Mezarı Eyüp'tedir. Ziyaret etmenizi öneririm. Büyük bir insan. Aynı zamanda Darüşşafaka filan kurucusu. Vidinli Tevfik Paşa orada askerken tabi adam, adam. Amerikan silah teknolojisini inceliyor. Ve Amerikalılar Kızıldan'a karşı savunma e, şeyi geliştikleri için daha başından beri böyle bir alışkanlıkları var. E, henüz daha bir dünya savaşı, Bin dünya savaşı olmamış. Yani Saldırış yine dünya yayınma şey göstermemişler. Savunma kapasitesi yüksek silahlar üretiyorlar. Ve bunu Devlet-i Ali Osmaniye'ye rapor ediyor. Diyor ki bu silahlardan özellikle Balkanlar'da Ruslara karşı savunma halinde olduğumuz için bulundurursak işimize yarar. İşte devlet adamı budur önü görecek. Ön görmek budur. Predikation budur. Ve bu silahlardan büyük miktarda alınıyor. Balkan kaleleri bunlarla donatılıyor. Gazi Osman Paşa iman gücü elbette. Silahın yoksa iman gücü daha iyi ölmene yarar. Başka bir şey yaramaz. <gülüyor> daha iyi ölmek ne demektir? Ölümü kabullenirsin. Zaten öleceğim. Bismillah. Gel öldür beni. Daha estetik ölürsün. Ama silahla onu birlikte bir araya getirirsen Madde ile mana birlikte birbirinin yerine ikam edilmemesi lazım. Hep onu anlatıyorum. Ee, rahmetli İsa Yusuf altek'inden dinlemiştim. Çinliler Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinde ulemamız e, tesbihi yüzlük mü çekelim Allah Allah'ı yoksa 33'lük üçlük mü çekelim diye tartışıyorlardı. Mübalağa olabilir ama kısmen doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Buna çok dikkat edeceğiz. Evet, bu konu uzuyor. Şimdi, bütün bu gelişmeler neticesinde Almanlar ilk defa 1800'de Humboldt Üniversiteleri ile yeni bilgiyi, yeni bilgiyi neye aktarıyorlar? Ee, üniversite eğitimine aktarıyorlar. Bu çok önemli çünkü Almanların üniversite sistemi e, ilk defa kilisenin kontrolü dışında ee, yeni bilginin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, ırk ayrımı gözetmeksizin, inanç ayrımı gö gö gö gözetmeksizin e, topyekün e, kabusallaşması ve toplumsallaşmasını sağlıyor. Ee, bu normal çünkü Kant, bu çok önemli bakın. Kant ne yapıyor? Bu önemli çünkü eğer siz olup bitenin bir yorumunu yapmazsanız o toplumsallaşamaz. Darmadağını kalır. Kant ilk defa yeni bilme tarzının gramerini Çıkartıyor, bir dil bilgisini yazıyor. Çünkü ne demiştim daha önce? Dilin grameri icat edilerek konuşulmaz. Hiçbir insan ben Türkçe konuşurum, ha Türkçe budur diye konuşmadı. Ya da İngilizce budur. Bir dil konuşuldu daha sonra buna İngilizce dendi, Türkçe dendi, Arapça dendi, Farsça dendi. Ve bunun grameri yazıldı. Dil bilgisi yazıldı. E, 1543'ten başlattığımız süreç, belirli bir dil konuştu. Hatta farklı diller konuştu. Laibniz'in diliyle Newton'un dili aynı değildi, Nifton'un diliyle Descartes'in dili aynı değildi. Hatta hatta arada çok daha farklı diller var. Marjinal kalmış, sokak dilleri gibi, argoy diller var. Bilimde çok entesen diller vardır. Mesela Kant'ın bir çağdaşı var, şimdi ismini hatırlamıyorum. İyi bir fizikçi, Kant çünkü eserlerinde bahsediyor ama birden cennete gidiyor. Tanrı'nın yanına gidiyor, geziyor, cehennemi ziyaret ediyor, geliyor, Üç ciltli kitap yazıyor, resimlerle birlikte ve büyük bir, şu an 30 milyon takipçisi olan bir Histan bir kuruyor. E bu da bir bilme tarzı o dönemde. Yani düşünün bakın okul bilimlerle uğraşanlar, gizli bilimlerle acayip acayip bilimlerle uğraşan bir sürü insan var. Sadece bu yok ki Avrupa'da o dönemde. Anlatabiliyor muyum? Yani Bacon, Newton sadece matematik hesabı yapmıyor. Uuu ne gizli ilimlerle uğraşıyorlar, ile uğraşıyorlar, gizli ilimlerle uğraşıyorlar, hesap ediyorlar. Descartes 150 yıl yaşayacak formülü geliştirmeye çalışıyor. Öldüğü zaman Katolik kilisede, şey, gazeteler başlık atıyor 150 yıl yaşayacağını sanan bir salak daha öldü diye. E, tabii yani bu insanı bir şey. Çok çeşitli, biz şey zannediyoruz, çok rasyonel bir adam. Hayır, biz geriye doğru tarihi öne yazıyoruz. Bugün ulaştığımız seviyenin köklerini ona göre organize ediyoruz. Uy, ne okült şeyler var o dönemde, gizli bilimlerle uğraşım şeyleri var. Gizli tarikatlar var, hermetik ekoller var, masonik kurgular var. Şimdi düşünün, Hegel, büyük filozof. Ee, baykuş'unu düşünün. Niye sembolü? Ülümünatinin sembolü. Ülümünati derneğinin üyesidir Hegel. Ve onun sembolünü çiziyor. Efendim? Ulan bildiğimiz bütün şeyler gitti mi diyorsunuz? Heh. Böyle. Ee, bunlar makine değil ki. Kant bu yeni dilin gramerini yazıyor. Bu çok önemli. Onun için biz modern e, felsefeyi Descartes'le falan başlattığımız Ya onlar hikaye esas Avrupa felsefesinin, Batı Avrupa felsefesinin e, omurgasını Kant olarak alıyoruz. Alıyorlar bizkimiz yani. Bizde fazla alakası yok. Ve bu felsefein ideolojisinde Auguste Comte yapıyor pozitivizm. İdeoloji değer dünyasına dine dönüştürüyor hatta değil mi? Bunu biliyoruz. Özellikle Fransa'da bunu Comte Auguste Comte yapıyor. Bu çok önemli çünkü Comte biliyorsunuz Mustafa Reşit Paşa'ya mektup yazacaktır. Bu yeni dini benimsemesi konusunda Tabii pozitivizmin çok ciddi bir etkisi olacaktır bize. 1832'de tıbbiyeyi ziyaret eden bir Avrupalı seyirya, şimdi ismini hatırlamıyorum. Ee, ne diyor? Dünyanın en iyi materyalist felsefe koleksiyonunu tıbbiye de gördüm. Tabi önce tıbbiye, sonra Türkiye'ye boşuna denmemiş. He? Şey. Ee, yani çok ciddi etkisi var bizim evet. şeyimize. Almanya'da da modern e, bu Kant'ın Grameri yazdığı bilimin ideolojik yorumunu Hegel yapıyor. Dolayısıyla Hegel'in yorumuyla Compton yorumu apayrıdır. Ve e, şimdi çok mübalağa diyeceksiniz ama iki dünya savaşının e, ortaya çıkması da aslında Anglo-Sakson-Frank zihniyetiyle e, Alman zihniyetinin bir tür kavgasıdır. <gülüyor> Nitekim e, bu yeni dilin gramerine yani kantçı şeye, daha doğrusu Newtoncu, Nif, neticede Kant'ın yaptığı Newtoncu felsefenin bir tür e, grameri. Daha Newton yaşarken, Vico, akabinde Kant'ın hemen e, döneminde, değil mi? <gülüyor> Herder, Fichte, Schelling, Hegel, hatta Göte ve son olarak da Viltay e, yeni, farklı bir perspektif, daha çok manayı öne alan e, gayistik olan, spritüel olanı, e, manevi olanı öne çıkartan bir görüş çıka geliştiriyorlar elbette. Evet. Şimdi peki bu bilimin özellikleri ne? Bu, bu kısa tarihçisi. Ama bu artık arkadaşlar basit bir bilme tarzı değil. Bir tür dünya, hayat görüşü. Dü dü hayat yok da dünya görüşü diyelim. Onların hayat anlayışı biraz farklı. Dünya görüşü oluyor. Sadece bir dünya resmi çıkartmıyor sana. Aynı zamanda dünyanın anlamında bunun üzerinden inşa ediyorsun. Nedir temel e, klasik gelenekle karşılaştırdığımızda? Şöyle özetleyebiliriz. Klasik gelenek, çünkü bu açılan önemli, 18. yüzyılda Osmanlılar bunlarla mücadele edecekler. E, onların geleneği, takip ettikleri paradigma, içinde yaşadıkları, soluklandık paradigma, e, bu klasik dediğimiz paradigma hala. Ve dışarıdan da yepyeni bir şey var. O geliyor. O iki şey bir tür nasıl diyelim, sandviç olma durumu var. Alışık oldukları, içine yaşadıkları bir paradigma var. Bir de dışarıdan gelen yepyeni bir bakış açısı var. Onu anlamak da kolay değil çünkü sabahtan akşama gelişmiyor. Belirli bir süreç alıyor. Bu ikisi çatışıyorlar. Klasik gelenek tümeli önemser. Tümel, külli. Modern gelenek ise tekillerden kurulu geneli önemser tek tek nesnelerden kurulu, geneli önemser. Hiçbir zaman tümel iddiası yoktur modern bilimin. Klasik bilim tümeli önemsediği için özcüdür. Özü arar, mahiyeti arar. Yeni bilim, yeni bilme tarzı geneli, dolayısıyla tekilleri önemsedici ilişkilere dikkat kesilir, ilişkilere. Yani önemli olan bu nedir değil, bunun mekanla, zamanla ve diğer nesnelerle olan ilişkisi nedir? Ona bakar. Klasik bilim tümeli ve özü önemsediği için kavram merkezi düşünür. Tasavvurları dikkate alır. Değil mi? Modern yeni bilme tarzı ise geneli ilişkileri dikkate aldığı için formül arar. Çünkü ilişkiler formülleştirebilir. Şu ilişki var, şu uzaklık şu kadar, karasıyla çarparsan zaman bölü bilmem ne der. Klasik bilimde formül yoktur. Şey, Özün, de, formülü olmaz. Özün formülü olmaz. Tümel, öz ve kavramla uğraştığı için klasik bilimin en önemli şeyi özcü nedenselliktir. <gülüyor> Esensyalist bir kausaliteye bakar. Ama modern bilme tarzı, geneli, ilişkiyi, formülü dikkate aldığı için özcü bir esensyalist değil, yasayı dikkate alır. Yasak, efendim i̇bn Sina yasayı önemsemiş, Gazali önemsememiş, ya arkadaş ikisi de yasanın ne olduğunu bilmiyor, yok öyle bir şey. Yasa kavramı çok yeni bir kavram. Doğa yasası, National Law, yok öyle bir şey. Yasayı yasa yapabilmen için bu dediğimiz süreçleri geçmen lazım. Efendim Mayalar uçak icat etmişler aerodinamikleri bilmiyorlar, elitiyi bilmiyorlar. Nasıl bulmuşlar bu uçağı? Uzaya gitmişler hatta değil mi? Uzay şeyleri var mayaların. Ve insanlar da buna inanıyor. İşte Mısırlar piramitleri açıyorlar, oradan füze gönderiyorlar. Aslında onlar füze rampaları. E niye o zaman Pers ordusuna M.Ö. 6. yüzyılda yenildiler? Pers ordusunda füze yoktu ki. Bir tutukluk olmuş. Ya böyle şey olmaz yani ha belki, belki homo sapiens sapiens dediğimiz Aslında önce başka bir evrende, bir dünyada bir medeniyet kuruldu, yıkıldı. Ters v teorisi yani yükseldik, tam şeyde, zirvedeyken bir atom bomba, şu bu çöktük, aşağı in olabilir. Ama şu anda içinde yaşadığımız e, homo sapiens sapiens dediğimiz vatandaşın ürettikleri elimizde canım. Yani ramitlerden füzeye nasıl çıkıyorlar anlamıyorum. Takvimleri elimizde, matematik e, metinleri elimizde, yani o eklemeli sayı sistemiyle nasıl diferansiyel denklem çözmüşler ben hayret ediyorum. Toplama çarpma yapamıyor. Adamlar da birinci denklemin dışında denklem yok ama uzaya gitmişler. O e, fraun'un önünde bekleyen adamlar var ya, böyle küçük, şöyle sopaları var. Enteresan ya, bunu film çekmişler bununla alakalı. Bunlar meğer şeymiş, ışın kılıcı. Şöyle... Şey anlamıyorum Koca fıravunu bekleyen bodyguard'lar niye böyle küçük bir şey taşıyorlar? Daha ulan tören oldu ya. Tören silahı o. Yani o savaş yok ki orada adamı kim öldürecek? Tören silahı. Ha derler ya Yeniçeri sarıklarıyla nasıl savaşılıyor? O Yeniçerinin tören kıyafeti. Savaş kıyafeti değil. Anladınız mı? Bunu bile anlamıyoruz. Bana bir toplantıda dedi ki bir tanesi biraz daha patalım. Çok ağır gidiyoruz bir toplantıda bile dedi ki İsan Bey dedi niçin dedi İstanbul'un etrafı dedi boğazlar dedi çok çıplak dedi Osmanlı dönümlü. hiç bunlar hiç ağacı sevmiyorlarmış. <gülüyor> Doğru. Ama bütün şehirler öyledir. Niye? Çünkü atın, kılıcın kullanıldığı yerde şehrin içi ağaçlık olur. Dışı olursa isyancıları kontrol edemezsin. O yüzden bütün şehirlerin dışı kurak çoraktır. Ha? Düşünsene, isyan ediyor, saklanır adam. Neyle takip edeceksin? Anlatabiliyor muyum? bunun? Şimdi adam bugünkü kafayla düşünüyor. Boğaz çok yeşil ya. Ah, e bu Yeşil tabii yani. Bugün sen en ufak şeyde bulursun onu. Anlatabiliyor muyum espriyi? Şöyle dönüme bakmak lazım. Evet. Tümeli, özü, kavramı ve nedeni merkeze alan klasik bilme anlayışı tümden gelimcidir. Büyük oranda tümden gelimci. ...geneli, ilişkiyi, formülü, yasayı dikkate alan e, modern yeni bilme tarzı tüme varımcıdır doğal, doğal olarak. Klasik bilip mantığı yasas alır, yeni bilme tarzı matematiği sasalır yine doğal olarak. Tamam Bu uzun bir konudur. Doğanın matematiksel idraki, fiziğin matematikleştirmesi, matematiğin fizikselleştirilmesi. Bu yeni bir şey yok. Var ipuçları yok değil, işte e, arkadaşlarla çalışıyoruz bunları, işte Arşimet de var, İbni Heysem de var, tamam mı? Tek tük adamlarda var ama ana yol bu değil. Şimdi şöyle efendim burada var, e var tabii yani hakikaten yepyeni bir şey yok, birileri bir şey yakalamış. Ama bunun ana damar haline gelmesi, eğitim hayatına katılması, moral değerlerle içli dışlı olması, kamusallaşması öyle kolay bir iş değil. Klasik gelenek arkadaşlar, göz artı akılla kurulur. Çıplak göz ve akıl. Gözün aldığı veriler akılla yoğrulur. Ayıklanır, soyutlanır, tasavvuru elde edilir, kavramsallaştırılır, sonra yargıya dökülür. Yeni bilme tarzı ise çıplak gözle yetinmez, teleskop, mikroskop başta olmak üzere, Alet ve edevatla görme gücünün nüfuzunu artıran hem çok uzağa hem çok derine ve artı akıl. Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi ben bakıyorum sana seni görüyorum ama değil mi? Teleskop, mikroskop icat edilince artık maddenin içine giriyorsun ve bunu güçlendiriyorsun gittikçe. Artık sana gelen veriler çok fazla değişik. Klasik yapı bunu taşımaz. Ya da çok uzaklara bakmaya başlıyorsun. E düşünün şimdi Galile'nin hikayesini biz tabi masal gibi anlatıyoruz. Ay'a bakmış, kraterleri görmüş. Aa ilahi değil bu. Bu öyle basit bir şey değil. Bizim bugün anlattığımız gibi değil. Emin ol Galile de çok memnun olmamıştır o durumdan. Anlatabiliyor muyum? Yani e, çok uzağı görmek ya da çok derinlere inmek verileri arttırdığı için, gözü e, güçlendirdiği için artık akıl... Bu yokmuş gibi çalışmıyor, yepyeni şeyler üretiyor. Dolayısıyla klasik bilme tarzı, büyük oranda çıplak gözle kurulan, meşhut ya da mersud olsun fark etmez. Yani ister rasat edelim, gökyüzündeki nesneleri, aletlerimizin kapasitesi bellidir. İsterse günlük dünyamızda olan nesneleri gidip meşhut yani gö görülebilir ya da gözlemlenebilir veriler olsun. Büyük oranda çıplak gözle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ee, çeşitli nedenlerle ama yeni bilme tarzı artık böyle değil. Neticede e, empirik, mekanik ve matematik bir bilme tarzı kuruluyor. Empirik yani sürekli doğayla, çünkü öz yok artık, öz olmayan bir doğada sürekli ilişkiler söz konusudur. Sürekli değişim olur. Dolayısıyla doğayla sürekli irtibat kuracaksın. Yani empirik böyle, adamlar şunu anlayalım arkadaşlar ya, bunu bir türlü anlamıyoruz. Bunlar sanki inadına yapılan şeylermiş gibi. Ya da bir empirizm yapalım, bir empirik takılalım, kahve içerken işte şunu... Böyle bir şey değil bunlar. Yani empirizm basit bir deneyselcilik değil. Bir kere o deney henüz daha çok meşru değil. Deneyin meşrulaşması e, Boyle dediğimiz Newton'un meşhur simyacı, kimyacı arkadaşı. Önce bunu elitlerin önünde Değil mi? Aristokratların önünde yapıyor. Halka filan, halk kim De, deneyle muhatap olacak. Deneyim bilimi mi parça aslanına gelmesi sabahtan akşama? Olmuyor. Deneyim şu demektir esas devleti empirizm. Doğada artık öz yoksa eğer, sırf ilişkiler esassa, doğa sürekli değişmektedir. Nitekim layıklığınızla Nifton'un kavgasına baktığınız zaman Nifton öyle diyor. Nifton niye şeydir, Nifton tam bir eşari gibidir. Tanrı'nın iradesini açık kılar dünyayı. Niye? E çünkü evren her zaman değişmektedir. Öyle rasyonel bakamazsın. Onun için bakın bu teolojiden yazıyor. Nifton'un tanrısı iradecidir, volantaristtir. Kafası yani istediğini yapar. Elbette onun eylemlerinin belli bir kurallılığı vardır. Ama onu bileceği iştir. Leibniz'e göre hayır, Tanrı, intelekt, rasyonel, her şey tümden gelimci, belli, değil mi? Monadoloji özcü yaklaşımına devam ediyor. Değil mi? Dolayısıyla onun Tanrısı, intelektüs bir Tanrı'dır. Onun için e, Leibniz'e göre Tanrı'nın bakış açısına konumlandığımızdan evrenin bilgisini yakalarız. <gülüyor> Newton diyor ki, ya yok öyle bir şey diyor ya, evren akıyor. Sen devamlı ne yapacaksın? Sürekli evreni gözetleyeceksin, takip edeceksin. Ne unut bittiğini... Yani şöyle bir benzetme yapayım size. Leibniz kafasında bir elbise modeli var. Tamam mı? Ölçüleri belli. İdeal ölçüyü bulmuş. Sürekli elbiseden dikiyor. Sürekli elbiseden dikiyor. Hiç ölçü almıyor. Rasyonalist budur ya da entelektüelist. Bizim bildiğimiz anlamda bir rasyonalist değil. entelektüalist budur. Sürekli elbise dikiyor. Diyorsun ki Leibniz amca... Ee, o zaman diyelim kaç? Bir milyar insan olsun. Bu bir milyar insan hepsi aynı ölçüde değil. Kimisinin boyu uzun. Kesin diyor ayaklarını. Özel aykırı bu. Kimisi zayıf diyorsun. Şişmanlasın be baba. Kimisi zayıflasın. Bakın kafa farkı bu. İngilizler öyle yapmıyor. İngilizler hep elbiseyi modeline sahip olmakla birlikte ölçü alarak dikiyorlar. Empirizm budur. Sürekli verilerle ilişki içerisinde... Davranıyorlar ve ölçü alıp bana göre yeniden, yeniden, yeni, uymuyorsa model, ölçüye göre tekrar onu değiştiriyorlar. Ama model hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Hep pantolon, ceket aynı, ee, onu kısaltırsın, uzaltırsın, şeklini değiştirirsin. Es, i̇şte esas unutmayın, Fransızlar da İngilizleşiyorlar. Almanlar da İngilizleşiyorlar. Ruslar Aynen. da bilim anlamında Rus. Her açıdan canım, yani esas merkez Londra'dır, hala öyledir. Hepsi o modele dönmek zorunda kalıyor. Almanlar çok direniyorlar ama e, omurgaları kırılarak o modele uygun düşünülecek hale getiriyorlar. Şimdi bütün bu anlattıklarımız arkadaşlar ne oluyor? Osmanlı dünyasına yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İşte tab tabii ki sürekli bir ilişki var yani... E, bir kere sürekli savaşıyorsun, sürekli giden gelen var. İstanbul 1740'a kadar bir tür ticaret, politik merkez gidip geliniyor, seyyahlar gidip geliyor. Değil mi? Büyük oranda onlar gidip geliyor. Bizim gitmemiz çok sıkıntılı. Yani bir alim kıyafetiyle bir Osmanlı aliminin Viyana'da ya da Paris'te dolaştığını düşünebiliyor musunuz? Öldürürler. Çok efendim insan hakları, onlar çok yeni şeyler. Ama bizde öyle değil. Bizde dolaşabiliyorlar. Postel geliyor. Mısır'a gidiyor. Oradan geçiyor K şey Kudüs'e. Oradan geliyor İstanbul'a. Ee, ondan sonra şey Meldegido, Delmegido. Galil'lerin talebesi, Joseph Delmegido geliyor şeye, e, Kudüs'e. Oradan geçiyor Mısır'a. Orada tartışmalar yapıyor. Geliyor İstanbul'da kabalist çevreler, Yahudi çevreler oturuyor, konuşuyor. Hatırlatın yazıyor bunları. Kimse demiyor ki vay. Öldürmüyor yani. Çok farklı o dönemde, tam tersi. Ama bir Osmanlı alemi için aynı şans yok. Şimdi demek ki yani gelen giden çok seyah seyahlar var. Sonra o dönemde biz artık sefa sef sefaratnameler yavaş baş başlayacak. Özellikle 1800'ün sonuna doğru. 1700 başında başlıyor hatta. Değil mi? 1720'lerde. İlki Evliya Çelebi'yle. Evli, evet, Evliya Çelebi başı da başlıyor. Sefaretnameler yazılıyor. Var ilişkiler bir şekilde sürüyor. Avrupa'ya gidip okuyan gayrimüslim Türkler şeyler var. Osmanlı vatandaşları var. Özellikle e, Fener Patrikhanesi'nde e, gidip gelenleri biliyoruz. Bunu Esat Yanyevi'nin ilişkilerinden biliyoruz. Onlara İslam kelamı okutuyor. Onlardan İristiyan teorisi okuyor. O sırada Avrupa'daki bilgi alışverişini biliyoruz. Katip Çelebi'den biliyoruz. Yani Levni'den biliyoruz. Levni perspektif fikrini İstanbul'a gelen Fransız ressamlardan öğreniyor, biliyor da yani onu resimde kullanmayı. Dolayısıyla bir tür ilişki var. Zaten matbaada bir dönemde kuruluyor, i̇brahim Müteferrika. Müslüman olan gayrimüslimler çok arkadaşlar. O dönemde, tabi bunu bizim anlamamız çok zor. Cumhuriyet kafasıyla imparatorluk çözümlenemez. Yani şöyle düşünün, elinizde bir bardak var, bir de bir kova su var. Hangisini o kovayı bardağa boşaltabilir misin? Boşaltsan taşar. İmparatorlukla cumhuriyeti karşılaştırmak böyledir. Cumhuriyet bir bardaktır yani. Bu, burada bir değer yargısı ifade etmiyorum. İ, i, uzaydan bahsediyorum. İmparatorluk çok şişli. Şimdi kafan alıyor musun Amerikan Büyükelçisi'nin bir Ermeni olmasını? Osmanlı döneminde. Kafan almazsın olur mu o şey? E öyle şey? Öyle. Mensubiyet başka bugün. Yani o dönemdeki mensubiyet çok farklı. Mensubiyetler her dönem aynı değil. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Şimdi mesela e, yanlış atalım 3. Selim döneminde e, bir Fransız komutan devletiyle ters düşüyor. Alıyor bütün birlikleri, sığınıyor Osmanlıya, hepsi Müslüman oluyor. Osmanlı ordusu Fransa'ya karşı savaş ya da kime karşıysa. Şimdi sen bunu algılayabilir misin? Algılayamazsın. E, İstanbul'un kuşatmasında Bizans ordusunun bir cenahını kim komuta ediyor? Şehzade Orhan mıydı? Osmanlı şehzadesi. Vay hain vay. Ya da Voskodagama'yı bunundan dolaştıran, rehberini yapan İbni Macit hain mi? Ulan bütün dünyayı değiştirdi başımızı bile. Öyle değil bu. Yani öyle bakılmıyor olaya. Anlatabiliyor muyum? O dönemde özellikle Becerisi olan zanaatkarların e, ülkeden ülkeye kaçması, saf değiştirmesi, e, hami değiştirmesi çok yaygın bir şey. Ben daha önce size örnek verdim. E, hatta esprisini de yaptık pazar günü. Ali Kuşçu El Fethiye firmeği yazıyor. Savaş. Tamam mı? Uzun Hasanla Fatih savaşıyor. Kim kazanırsa hemen orada boş yer onu yazıyor. Önceden var, e Sultânul Azam ve Muazzam Kâkânul Bahreynul Bahreyn var, onlar hepsi hazır, hepsi sultan. Ne olacak? Kim kazandı? Fatih Ebu Feth, Sultan İbni Sultan, Sultan Mehmet bin Murat bin filan. Uzun asan kazan, onu yazacak. Bunu sen şimdi, vay ahlaksı, öyle değil. O dönemin moral yapısı bunu kaldırıyor? Sen bugünkü değerlerine bak mı oraya? Bunun gibi yani. Ve bu Osmanlı'ya çok ciddi bir şekilde etkilecek. Bu anlattıklarımı unutmayın. Çünkü 17. yüzyıldaki mesela mantığı anlatırken, fiziği anlatırken bunlara döneceğiz. Tamam mı? Bu yapı yeni bir yapıdır. Bu yapıyı bir bütün olarak bu adamların klasik bir paradigmada yaşayan insanların bilmesi mümkün değil. Bilmiyorlar zaten. Fakat bunla yüzleştiklerinde ne tür tepkiler gösteriyorlar? Bunun üzerine bakacağız. Yani niçin mesela ilk kurdukları modern eğitim merkezinde mühendishane diyorlar? Neyi fark ediyor bu adamlar? Kaçta kuruluyor? Borneval Ahmet Paşa'yı mıydı değil mi ilk? Mühendishane mi diyor Mühendis evi. Mühendishane, mühendishane mi diyorlar mühendis evi mi diyorlar? Sonra mühendishane oluyor 1773'te. Mühendis evi de olabilir, mühendishane de olabilir. Çok fark etmiyor. Niye? E, bu adamı kendi dilinde mühendis, geometrici demek. Niçin modern eğitim, bilgiye, modern bilgiye, mühendis, hane ve orada okuyanlara bitirir mühendis diyor. Neyi fark ediyor Osmanlı entelektüeli? Bu, bu çok önemli. Ya. Verdi Kuruma verdiği at bu. Anlatabiliyor Onun matematik karakterini mi, pratik karakterini mi mesela görüyor? Mesela bu dönemde Mesela Eynli'nin yazdığı geometri kitabında Eynli Erzincan değil mi? Diyor ki astronomiye gelince diyor, ustatları bizde diyor ya. Bizde diyor zaten Nasrettin Tuğsular, Ali Kuşçular tamam diyor. Şimdi de çok büyük ustatlar var. Ama diyor bunun tatbiki yok bizde diyor. Bak bak bak bak. Ay yani şöyle demek istiyor artık bilgi teorik bir bilgi değil. Bilgi teoriktir ya bilim yani medrese, akademi Efendim lise, yani hangi şeyde, mı bunlar büyük oranda teoriktir. Evrenin, Tanrı'nın, e, şunun, bunun neyse teorik idrakidir. Diyor ki, uygulama yok bizde diyor, bizde büyük, benim hocam mesela diyor, bilmediği bir şey yoktu diyor, astronomi deyince. Tabii kendi para, para şey içinde, paradigması içerisinde. Uygulama fikrine nereden şey yapıyorlar? Yani tabii... Çok ciddi araştırmalar yapmış değiliz. İsimlerini zikredeceğim adamlarını. Hiçbirini bilmiyoruz doğruduruz. Evet şimdi bu kısaca tabii bunu 18. yüzyıl için anlattık. 19. yüzyılın ikinci yüzyılından sonra işler biraz daha değişecek. Oraya gelince ondan da bahsederiz. Şimdi gelelim. Dedik ya batıdan gelen ve bir de İran'dan gelen var. İran'da ne oluyor o dönemde? Şimdi tabi İran derken, İran çok eski bir İslam coğrafyası. İlk fethedilen bölgeler Hazreti Ömer zamanında fethediliyor. Sasan devletinin elinden alınıyor. Ve İslam dünyasının, Türkistan, Bağdat arasındaki bir geçiş güzergahı. Zaten İran hep bir geçiş güzergahıdır. Bir tür İslam medeniyetinin entelektüel ambarı gibidir. Türkistan ve İran. Bütün büyük e, alimlerimiz e, orada yetişiyorlar doğal olarak. Niye? Çünkü bunlar neticede mevali ya da e, acemi, acem bunlar. Yani yabancı. İster Türk olsun, ister Arap olsun. Bunların büyük devlet kurumlarına girmesi zaman istiyor. Bunlar da toplumsal statülerini büyük oranda bilgi üreterek sağlıyorlar. Mesela bakın Yahudiler niye hekim olur? Çok zeki olduklarlar mı sadece? Değil efendim. Bir Yahudinin toplumda statü kazanabilmesi için iki şey var. Ya ticaret yapacak ya tabip olacak. Medresi de okuyabilir mi? Kadı olabilir mi? Müftü olabilir mi? Devlet görevi alabilir mi? Yok. E o dönemdeki moral değerler açısından iki şey var. Ya ticaret parası olacak ki onu yapıyor ya da e, tabip olup saraya kadar giriyor. Çünkü sağlık herkesin ihtiyacı olan bir şey. Tamam mı? Yani hayat seni bir yere sıkıştırdığı zaman sen yeni bir yaşama formu geliştiriyorsun. Çok enteresan bir şey bu. Bunla alakalı. Şimdi Türkler, İranlılar ne yapacaklar? İlimle uğraşacaklar. İbn Haldun bunu mukaddimede söylüyor. Çok yeni bir şey söylemiyorum. Niye Araplardan büyük bilim adamı çıkmıyor diyor? Çünkü Araplar devleti yönetiyorlar. Aynı şekilde daha önce de söyledim. Niye Osmanlılarda e, Türkler, gerçi Türkler hem devleti hem ilmi her şeyi idare ederler de, yani duruma göre. Selçuklu, Selçuklu diyor. <gülüyor> evet. Fakat İran'da hepimizin bildiği gibi Şah İsmail'le beraber yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Politik yapı, yeni bir teontolojik yorum talebeler o dönemin şartlarında. Yani yeni bir, evet bunlar tabii ki Müslüman, İslam kültürünün bir parçası ama büyük bir caddeyi oluşturuyorlar. Kadim kökleri var şüphesiz ama politik organizasyon gereği, kurumsallaşmaları gerekiyor. O döneme kadar e, Şii anlayışının Fatimiler'i çıkarttığın zaman, ki o neredeyse e, Salahattin Eyyubi ve Ardılları tarafından tasfiye ediliyor tamamen, Şiilik büyük oranda e, devletsiz, gerçeklikten biraz uzak, e, daha çok teorik ve spütüel, mistik, e, yapılar inşa ediyor. Ama Tuğsi'den başlayan, Nasreddin Tuğsi bu meşhur Meragan'ın kurucusu, Tuğsi'den başlayan bir şeyle felsefileşiyor. Sonra Allamehilli e, Tuğsi'nin öğrencisi e, bir e, Şii kelama Şii düşüncesi kuruluyor. O dönemde başlıyor bu. Ama şeyle birlikte Şah İsmail'le birlikte bu politik organizasyon e, yeni bir e, entelektüel organizasyonu talep ediyor. Çok entesan adamlar vardır. Hemen 1500'lerin başında Mahmut Neyrizi. Şimdi adam oturuyor. şer Tecid'e Mahmut İsfahan'ı yazmış, Allamehilli'yi daha önce yazmış, ondan sonra Ali Kuşçu yazmış. Ama oturup ciddi bir şer yazıp e, İran Safevi Devleti'nin politik idurisini organize ediyorlar. Şemsettin Hafri yine 1540'larda... Assonom aynı zamanda, matematikçi, iyi bir filozof, bu ideolojiyi beşliyor. Fakat bunla yetinmiyorlar. Cebeli Amman'dan büyük bir Şii alim ailesini Bahattin Amililer ya da Amuliler çağrılıyor. Ee, ve yavaş yavaş belirli bir e, ideolojik Safevi Devlet ideolojisiyle içselleştirilmiş bir yapı oluşturuyorlar. Tabi bu arada Sünni ulema ya Hindistan'a gidiyor ya Osmanlı'ya kaçıyor. Yaklaşık e, 300 ile 500 arası büyük isim İran'dan çıkıyor. Kalanlar öldürülüyor. Mesela Taftazani ve to torunların hepsi öldürülüyor. 275 bine yakın insanı öldürüyorlar. Ve bunların çoğu entelektüel. Çok büyük bir katliam oluyor. Çoğ İsmail'in İsmail yaptığı. Tabii. Ama dediğim gibi bu dönemde bunlar çok da öyle absürt şeyler değil. Yönelik... E, sün sünni alimler... Mesela direniyorlar Şii olmamak için. Bazıları gizli Şii oluyor. Ama neticede burada büyük bir temizlik oluyor. Bu süreçte 1600'lerin başında yeni bir entelektüel hareket başlıyor. Çünkü toprak çok kadim bir toprak. E, i̇lim merkezi. İsfahan var, Şiraz var, Tebriz var. Değil mi? E, Merv var. Yani o bölge, Türkistan ve İran havzası zaten ilim merkezi. Ve yeni bir e, İsfahan merkezli bir okul oluştu. Mir damat. 1631. Bu okulun ilk büyük ismi. Ondan önce var Şemseddin Giylaniler var aynı dönemlerde ama bir damat çok önemli bir düşünür. Şii düşünür ama iyi bir filozof. Ve onun talebesi Molla Sadra. 1640 ölümü. Molla Sadra aynı zamanda Bahattin Amil'in de talebesi. Dolayısıyla e, Molla Sadra o hem e, Şii geleneğini hem de daha önceki İslam kültür geleneğini elbette felsefi biliyorsunuz bizim genellikte la mezhebe fin nazariyat teorik düşüncede mezhep olmaz elbette teorik düşüncede bir mezhep yok ama bütünü bakımından baktığında neticede Şii devletinin Safevi devletinin bir ideoloğu ve o çerçevede iş görüyor şüphesiz bu e, şey fikirler 100 yılın sonuna doğru e, 1650 40 ölümüdür 1650'lerden itibaren yavaş yavaş Irak, Suriye üzerinden Osmanlı'ya da giriş yapıyorlar. Tabi birden değil. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam Molla Sadra'nın fikirleri önemli bir adam. Onu söyleyeyim yani bir kere iyi bir kilimci, çok iyi örgü yapıyor. Söylediği çok çok çok öyle, e, ya nasıl diyelim turning point dediğimiz, yani kırılma noktası oluşturacak bir düşünce değil. Ama mevcudu harmanlayıp oradan yeni kilimler çıkartmakta çok becerir Bir de edebi bir tarafı var. 100 sayfada yazacak şey 500 sayfada yazmayı beceriyor. Ben onun için okumakta zorlanıyorum onu. Yani vakit kalbi gibi geliyor şey için. Uzatıyor, uzatıyor. Şimdi hemen kabul görmüyor tabii. Molla Sadra'nın ee, şeyde, İran'da resmi görüş olmaya başlaması e, 1760'lardan sonradır. Resmi görüş demek yani devlet. Bu, hala İran devletinin resmi tırnak içinde felsefesi, Molla Sadr felsefesi de tıpkı Katolik Kilisesi'nin yeni Tomacılık olması gibi. Thomas Akünas'ın olması gibi. Thomas Aquinas kaç döndü? 1200 kaç? Bin, yok. 1200 75 1275 değil mi ee, etiz öngün sonlar filan yeni tomacılar burada da yeni monsadıcılar e, evet. var tabi tabi ben İran'a gittiğimde Dışişleri bakanı bana şunu soruyor ha ne ya işte İslam felsefe işte o monsadayı biliyor musunuz evet. şimdi bakın çok güzel bir şey anlatayım size 1700'lerin sonunda Afganlar biliyorsunuz İran'ı işgal ediyorlar. Bütün alimler nereye gidiyor? Şii alimler. Sığınacak neresi var İslam dünyasında? İstanbul var abi. Yo, Sünni Şii fark etmez abi İstanbul. Ya hala öyleyiz biz ya. Hala öyleyiz. Şii alimler İstanbul'a geliyor. Ali Bahar Efendi, 3. Selim ve 2. Mahmud döneminde 2. Mahmud'a 2 tane kitap sunuyor. Şey, 2. Mı? 3. Selim'e mi? 3. Selim'e mühendishaneye bir kitabı yazıyor. Ali Bahar Efendi, şiir, bildin şiir. Çok entesan bir adam var. Dergü diye bir adam var o dönemde. Adı da var da, şimdi adını tam hatırlamıyorum. Nispesi bu Dergü İran'da bir kasaba. Şimdi niye bunu anlattım? Tabi bu önemli. İran etkisini göstermesi bakımından önemli. Çünkü dedik ya, 1640'ta ölüyor Molla Sadra ama... E, onun fikirleri 1650'den sonra Irak, nerede şuradan giriş yapıyor. Halep'te e, mahmud Kürdi, Kürt ulemasından İran'da eğitim görmüş. Bu fikirleri biliyor. 1663 önümü, geçen hafta bahsettim. Molda Sadra ve İran'daki yeni felsefe fikirlerini okutuyor. 1663 çok erken bir tarih. Daha henüz İran'da resmi bir görüş olarak öyledir yeni bir top fikir kendi toprağından önce başka topraklardan Neşvin'e buluyor. Newtonculuğun e, Fransa'da <gülüyor> bulması gibi. Öyledir bu. Biraz öyledir. E, bizim olan yani ne anlar bu işten? Değil mi Anadolu'da öyledir sen profesör olsan bile öğrencinle git Anadolu'da Karadeniz'de öyledir Selim. Ailen seni dinlemez öğrencine sorar. <gülüyor> Ya sen profesörsün, sen öğrenci, önemli. Ya bizim adam ya, bizim olan ne anlar bu işlerden, daha dün bilmem ne geziyordu ondan sonra filan. Öyle bakar olaya, bu biraz psikolojik, biraz psikolojik. Bugün de öyledir, Türkiye'de bir entelektüel ne kadar kaliteli bir sosu, fikir geliştiğinde itibar edilir mi? Avrupalılar buna ne diyor, Amerikalılar ne diyor diye bakılmıyor mu? Aynı, aynı psikolojidir bu yani, evet. Şimdi bu dergüzini İstanbul'a geldiği zaman, 3. Selim dönemi çok rahatsız oluyor İstanbul'daki bazı entelektüel çevrelerdeki molla sadracı fikirlerden ve yaklaşımlardan ya da okumalardan. Çünkü biliyoruz mesela Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi'nde bulunan bir e, esvar, esvar-ül erbağ, e, nüshası okumalardan. E, 18. yüzyılda yaşamış, şimdi tam hatırlamıyorum ismini bir sultan için istinsa edilmiş. Hmm, demek ki saraya kadar girmiş. Bu hoş değil. Niye hoş değil? Osmanlı entelektüelleri bunu, e, belki bir entelektüel merak ama neticede çok rahatsız edici bir şey, entelektüel tutarlık açısından. Dergüzini İran'dan gelmiş olmasına rağmen, Şii olmasına rağmen bundan hazretmiyor ve bir kitap yazıyor. Üç cilt iki cildi kayıp 3. 1. cildi günümüze gelmiş. Eh Yunaniye fi aksamil ulumül hikemiye. Sadakallahu azim. Yani hikemi ilimlerin kısımlarında Yunani e, nasıl diyelim? Şaşa yani şaşa. <gülüyor> Bak nasıl tercüme ettim? Şaşa şaşa yani. Şimdi Kitap mantıkla alakalı, fizik ve metafizi kayıp ama girişi çok önemli. Diyor ki, ilginçtir diyor, bunu unutmayacaksınız buna dönüş yapacağım. İslam dünyasında diyor, bildiğimiz önemli filozoflar bir Farabi. abi. diyor genelde küçük eserler yazmış, vureykat, yaprakçıklar yazmış bir filozoftur diyor. Onun için günümüzde eserleri dağınık gelmiştir. Diğer bir filozof İbn Sina. Bakın bunu yazdığı tarihler 1780'ler. İbn Sina, İbn Sina da büyük üstat ansiklopedik eserler yazmıştır diyor. Dolayısıyla eserleri her yerdedir. Ama diyor günümüzde bir yeni ye, e, ne yeni bitme yeni etme? Yeni etme. Sadettin Şirazi diye bir adam var. Molla Sadra'yı kastediyor. Her yerde itibar görüyor de diyor gençliğimde bu adamın eserlerini okudum. Fakat sonradan fark ettim ki eserlerinin çoğu Fahrettin Razi'den apartma. Doğru yanlış önemli değil. Doğru. <gülüyor> Burada uzman olduğu için Fahrettin Razi. Şimdi Fahrettin Razi hakikaten bizim kültürümüzün çok büyük bir ismi. Her açıdan büyük bir dahi. Tabi imam Önder yani hakikaten öyle. Yani hemen hemen her konuda. Ee, birinci sınıf eser bir yöntem sahibi bir adam. Fahrettin Nazi'nin eserlerinden apartmadır diyor. Fakat bu apartma diyor çok ustaca yapılmıştır. Yani kilimin e, ötesine belesine iyi serpiştirmiştir diyor. Dolayısıyla niye buna değer veriyorlar anlamıyorum. Şimdi buna şaşırmayın. Ee, Husserl'in hocası kimdi? E, Husserl'in hocası. Brantano. Brantano. Kant'tan nefret eder. Brantano 1890'larda yaşamış. Husserl'in hocası, Haydegen Husser hocası, çağdaş Alman felsefesi. Ya çok önemli filozofların hocası. Bütün öğrencileri filozof. Yani Avrupa'daki bütün büyük bir neslin hocası işte. Dil felsefecileri, psikoloji, insan felsefesi hepsi Hus. Polonya cumhurbaşkanının da hocası. Evet. Şimdi diyor ki şey Brantano bazı insanlar o kadar şanslıdır ki, hak etmedikleri bir şöhrete sahip olur ve öyle yaşarlar diyor, Kant gibi diyor. Halbuki diyor, bu adam beş para etmez bir adam, yani hiçbir fikri yok diyor. Aristoteles dururken, İbn Thomas Aquinas dururken, Thomas Aquinas dururken, bu adama filozof demek, insan dururken maymuna insan demek gibidir. Şimdi bu bir bakış açısı, bir perspektif tabii, yani varlık kavramı üzerinden düşünen bir filozof için haydi kant fazla bir anlam ifade etmez, değil mi? Doktor atezi çünkü Aristoteles'te varlığın dört anlamı üzerine mi? Ya da anlamları üzerine mi ne? Ya da on anlamı üzerine mi? Öyle bir şey. Ee, şimdi dergizini de olaya böyle bakıyor. Şii olmasına rağmen, İranlı olmasına rağmen e, ya kendi bağlamı gereği ya da burada itibar görmek istediği için, onu bilemiyorum, 3. Selim'e böyle bir eser yazıyor. Bu şunu gösteriyor. Demek ki İstanbul'da belirli çevrelerde bir Bastamolla Sadrı olmak üzere İran'daki e, üretilen felsefi kültürün bir dolaşımı var. Bu önemli. Bunun pek çok örneğini görebilirsin. Mesela benim son bulduğum yazmalardan bir tanesinde e, Balkanlı bir Osmanlı entelektüeli e, bazı kitaplar okumak için hoca aradığını bulamayınca İran'a gittiğini anlatıyor. 1700'den hemen başı. Şimdi bu demek ki Burada bulamadığını dedi. o dönemde İstanbul'da adam kaynıyor. Şimdi bahsedeceğiz bu derslerde adam kaynıyor. Mesele şu, bu tarz eserleri herhalde ya da daha farklı perspektiflerden bakabilmek adına herhalde bahsediyor ki İran'a gittiğini görüyoruz. Ee, mesela yine yanlış hatırlamıyorsam Zaden'in e, eserlerinde İbrahim el-Antaki el o dönemde yaşamış ya da e, İsmail Egini Erzincanlı e, gibi düşünülen eserlerinde enteresan vurgular var. Neredeyse diyor imamlar bile felsefe konuşuyorlar. Bu çok önemli 18. yüzyıl için. Bunu söyleyenler e, gibi birileri değil yani tabakat yazar bunlar felsefe kitabı yazan ya da felsefi eleştiren ya da savunan adamlar bak imamlar bile felsefe konuları üzerine konuşuyorlar yani nedir bu? Biraz daha daha, daha ciddi kullanım hesabı ee, bir yaygınlık olduğunu 18. yüzyıl için söyleyeceğiz ki zaten bunların üzerine duracağız. 40'a yakın kabulüstü e, felsefecimiz var o dönemde kitap yazan ve günümüze gelen bundan üzerine düşüneceğiz. Şimdi burada bir parantez açalım. Peki bu dönemde e, İran'da matematik bilimler ya da meşşai gelenek çok zayıf. Arkadaşlar, matematik gelenek, ya benim yaptığım tabii çok büyük bir uzmanı değilim ama İslam kültürünün ben bir parçası olarak gördüğüm için zaten ilgileniyorum ayrı bir konu. Ee, 1600'lerin ortasında e, matematik bilimler, yani nedir matematik? Aritmetik, geometri, astronomi e, hemen hemen bitiyor. Demek ki bitiyor derken yani çok orijinal ya da e, çok sık eser yazımı yok demek istiyorum. 16, en son e, yaratıcı diyelim ya da özgün matematik Muhammed el 1609-39'da ölmüş. Uyunur Hesap diye güzel bir çalışması vardır hesap kitabı. E, aritmetikçe bir geometri. Ondan sonrakiler öyle çok... E, bir tere yekpare metin fazla yazılmıyor. Ama e, özellikle e, işraki, irfani nasıl diyeceğiz... <gülüyor> müteal, hikmetin mütealiye kendisini, Monda Sadrı'nın verdiği isim, felsefe konusunda ciddi çalışmaların olduğunu görüyoruz elbette bu dönemde. Olabilir bir de buna nasıl katılırsın bilmiyorum. Her şeyi çözen felsefe sistemleri entelektüel hayata tıkarlar. Arkadaşlar, çözüm çok da iyi bir şey değil. Yani e, çatışma bazen daha yaratıcı neticilere verir. Molla Sadrı her şeyi çözdüğünü düşündüğü için ve her şeyde cevabı olduğunu düşündüğü için biraz e, belli bir noktadan sonra mefhumu kaybedip lafıza, büyücülüğe dönüyor. Yani Heidegger'in sisteminde de her şeyi çözersin, mefhumu yok ki, edebiyata, şiire doğru gidiyorsun. Ee, bana biraz öyle görüyorum. yani haksızlık yapmak istemem, ee, önemli bir isim elbette İslam kültür tarihinde, felsefe tarihinde, ki özellikle kendi bağlamında e, ve kendi şartlarında çok önemli bir isim, hiç e, şüphesiz. Fakat yani eserlerinden edindiğim intiba bir süre sonra yani ister tasavvufi olsun, ister irfani olsun, ister meş yani hangi konuda olsun çözüyor adam. Yani her şeyi çözdüyorsun, nasıl çözüyorsun bunu, nasıl bir şeydir bu? Çünkü lafıza gidiyorsun. Yani bir süre sonra bu vücut üzerine konuşmak bana öyle geliyor Ebu Zer. Yani mevcudu olmayan bir vücut bir süre, bir süre sonra ancak şiirdir. Ee, hem de e, beyitleri kum olan bir şiir. Suyu emip gidiyor ya, ya çöl, ana, yani çöl gibi. Suyu emip gidiyor. E, mevcudu yok. Fiziği yok yani. Ama vücut üzerine konuş babam konuş. E, evet, neyse. Şimdi, e, ne, 7'de mi bitiriyoruz e, İsmail? Zor, Yapma ya. Gönlümün. Eyvah, eyvah. Osmanlı'ya Osmanlı zaten Zaten Osmanlı'yı anlayabilmem için bu dönemde bunları bilmem lazım. Ben sana şimdi Abbas Vesim Efendi'nin dosturul cedid ve eee düstur fi semfi tıbbı ve kadim nasıl anlatacağım? Niye tıpta kadim ve cedidi e, anlatabilmek için bir dustur anayasa koyuyor? 5000 sayfa. Yani bunu anlatmam lazım. Yani Avrupa'da ne oldu? Değil mi? Evet. Ya da e, kitab-ı burhanı nasıl anlatacağım sana? Evet. Saçaklı Zadi Karahalili. Evet ya da Esat Yanya ne yapıyor? Evet. Şimdi Osmanlı'ya gelelim. 10 dakikada bir yere bırakalım, anlamlı bir yerde devam edeceğiz. Ne oldu 18. yüzyıl Osmanlısını anlamamız için, Osmanlı'yı anlayabilmemiz için, 18. yüzyılın özellikle ilk yarısını iyi anlayabilmemiz için ne var? Bir kere Viyana, e, krizden çıkıyorlar. 1640'te krizden çıkıyorlar, geçen hafta anlattım. Belirli bir istikrarı tekrar yakalıyorlar. Nüfus artışı tekrar başlıyor. Bu çok önemli çünkü nüfus azalması söz konusuydu. Fakat hemen akabinde Viyana bozgununu yaşıyorlar, 1699 Karlofça anlaşmasını yapıyorlar ama hemen 1718'de Pasarofça anlaşmasını yapıyorlar, kayıplarını bir miktar telafi ediyorlar. Ama şunu söyleyeyim, Osmanlılar'da toprak kaybı çok önemli bir şey değildir esas itibari. Şöyle zannediyoruz biz, toprak gitti bittik, söz konusu o değil, toprak kaybedilir alınır. Hani öyle bir rivayet var. Karlofç anlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı bürokratı şöyle geriye bakıyor şeye, kaybedilen topraklara bakıyor. Ee, müttefiklerin, Avrupalıların şeyi bürokrat diyor ki ne o? Nasıl geri alacağını mı düşünüyorsun? Cevap çok entesandır. Yok diyor, elimdekini nasıl koruyacağımı düşünüyorum. Bu çok önemli bir psikolojik duruştur aslında. Evet. Bu dönemin tabii en önemli ismi Naima bu durumu meşrulaştıracak ya da bu durumu izah edecek meşhur tarihinin girişinde biliyorsunuz uzun bir şey yazıyor. Fakat 1683 Viyana bozgunu ve akabindeki anlaşmalardan sonra Osmanlı aslında e, uluslararası sistem açısından tam bir devlet haline geliyor arkadaşlar. Bürokratik bir devlete dönüşüyor. Bu çok önemli bir şey. Zaten doğal sınırlarına ulaşmış. Ondan sonra gücünün sınırlarına ulaşmış bir devlet şüphesiz. Ama e, yenilmek öyle her zaman kötü bir şey değil. Seni sistemin içine dahil ediyor ve Osmanlı bürokrasisi e, güçleniyor. E, 1700 ve sonrası Osmanlı Devleti, ben Mehmet Genç Hoca'dan öğrendiğim bir benzetmedir. Diyor ki 1700 sonrası Osmanlı ile kanun dönemini mukayesettiğinde devlet fikri bakımından kanun dönemi çocuk bile değildir diyor. Neden? Çünkü o zamana kadar bir ordun var, bir cephede savaşıyorsun ama büyük oranda. Ee, mesela 1700'den sonra üç ordun var ve 3 cephede aynı anda savaşacak bir organizasyonu gerçekleştirebiliyorsun. İranlarla savaşıyorsun, Ruslarla savaşıyorsun ve Avrupa'da e, değil mi Selim Hocam e, şey, savaş şeyi genişliyor. Yani bir tür bürokratik devlete dönüşüyor. Mesela 1683'ten sonra bizde hariciye, dış hep öne çıkar ve hala öyledir. Değil mi? Çünkü uluslararası konjektürde e, büyük oranda devletin hareket e, stratejisini belirleyen ve ona imkan tanıyan budur. 1774'de kadar bu devam ediyor. 1774 bizim için çok stratejik bir tarih. Küçük kaynarca. Çünkü 1768 ve 1774 arası yaklaşık kaç yıl oluyor? 6 yıl süren ama fiili olarak bir yıldan biraz fazla süren Rus Osmanlı savaşları bizim hem maliyemizi tüketiyor, hem e, psikolojimizi tüketiyor. Ben öyle bir yazı yazmıştım ya da bir yazıda öyle bir cümle kullanmıştım. E, 1774'ten itibaren başımıza gelenler gündüzün başına gelseydi gece olurdu. Bu Hz. Fatma'nın, Hz. Peygamber öldüğü zaman söylediği meşhur sözdür. Ben bunu Osmanlı'ya uyarladım. E, gerçekten 1774 bizim psikolojimizin bozulduğu, ayarımızın bozulduğu bir tarihdir. Büyüklük, üstünlük psikolojisini kaybediyoruz. Tamam. Dibe vuruyoruz. Bu tükendiğimiz, bittiğimiz anlamında değil ama o zamana kadar burnumuz çok havada. Yani her şeyi düzelteceğimizi düşünüyoruz, çözeceğimizi düşünüyoruz, hallede artık Tabi sanayi devrimi de olmuş, yavaş yavaş savaş meydanlarına yansımaya başlamış. Ondan sonra e, bunu, bu tarihte önemli çünkü Osmanlıların 18. yüzyılın başındaki arayışları ve e, entelektüel stratejileri 1774'te gömülecektir. Yeni bir strateji geliştirecekler. Bunu şöyle özetliyorum ben, ondan önce geçmişten hareketle geleceği kurmaya çalışırken 1774'ten sonra Geçmişi bırak geleceğe baka bir füçrizm arayışına dönüşecek. Bugün hala bu psikolojinin devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi üç e, tavır çıkacak bu dönemde. Birden çıkmıyor tabii yani yavaş yavaş. Bir, biraz önce dediğim geçmişten hareketle geleceği kurmak. Bunun peşinde olan entelektüeller e, özellikle... Ve ee, Müneccinbaşı Ahmet'te de ki ölüm tarihi 1702'dir, 17. hemen sonu, oradan başlayan ta e, Genelmevi İsmail Efendi 1791'e kadar devam eden ama 1774'te e, moral zeminini, politik karşılığını kaybeden bir arayış. Bunların derdi büyük oranda geçmişi dikkate alarak geleceği nasıl inşa edebiliriz, yeniyle geçmişi nasıl bir araya getirebilirizdir. Bu süreklilik fikri üzerine dayanır. Tipik Osmanlı refleksidir bu. Süreklilik. Bize de yakın gelen. Bize de yakın gelen. Evet. Yani Yavuz Mısır'a giderken hani diyorlar ya burada ne işim var? Dedemin, şey Dedem Yusuf'un topraklarını yönetmeye geldim. Süreklilik psikolojisi ve anlayışı. İkincisi geçmişi terk ederek geleceği kurmak. Artık geçmiş e, yani evet, tarihçilere baksın. Bu çok önemli bakın. O kadar önemli ki o döneme kadar Ali Kuşçu'nun mezarı İstanbul'un önemli mezarlarından iken 1800'lerden sonra Ali Kuşçu'nun mezar üzerine başka birini defnedebiliyorlar. 20 yıl içerisinden adamların nevri dönüyor. Geçmiş artık çok önemli değil. Tabii Ali Kuşçu'nun mezar üzerine başka birinin defnediyor 1800'lerin başında. Halbuki o zaman o döneme kadar Ali Kuşçu... Yani Müthiş büyük bir isim yani mezarına birini defnetmek ne demek ya? Yani bu cumhuriyetle başlamış. Hep söylüyorum cumhuriyet bir sonuçtur. 1774'ten başlayan sürecin bir sonucudur, başlangıç değildir. Bu dönemin iki kavramı var. bekai devlet, mukabeleyi bilmisil. Yani devletin bekasını nasıl sağlayacağız? Gerisi hikayedir. Bu da bana yakın geliyor Abdullah, yani bir Türk olarak <gülüyor> BKI devlet benim için önemli, yani. Tabi hala o korkumuz var ha. İkincisi mukabeleyi misil yani karşıdakini aynı yine mukabele etmek. Gemisin var, gemimiz olacak. Ahlaksız mı biz de ahlaksız olacağız. böyle bir Tabi mübalağa ediyorum ama buna dönüyor bu iş. Hala devam ediyor. Üçüncüsü, hepsini anlatacağım. O kadar ya ne anlatacağız? Üç dört dersimiz daha var. Gözünü seveyim yapma. Evet. Üçüncüsü, geçmişte kalmak, geleceği geçmişe taşımak. Yani önemli olan geçmiştir, esas olan geçmiştir. Geleceği boşver, geleceği de geçmişe eklemleyelim. Bu çok fazla takip gören bir şey değil. E, romantik ama var. Ben daha önceki bir derste de söyledim burada ama bir şey... Namuslu yobazlar, bir milletin kültürel sürekliliğinin garantisidir. Namuslu, samimi yobazlar, mütahsip insanlar, bir kültürün, bir milletin sürekliliğinin garantisidir, onu sağlarlar. Ani değişimleri engellerler, bu çok önemlidir ama bunu paraya tercüme te, te, paraya tercüme edilmez değil mi? Paraya çevirmeyecek. Yani bunu belirli sosyal statüleri elde etmek, belirli politik kazanımlar, belirli ticari yapılar için değil. Var öyleleri. Çünkü geçmiş geçmiş halkın nezdinde itibarlı bir şeydir. Gelenekler, görenekler, değerler bunu suistimal ederek bunu savunuyor gözünü özellikle belirli politikacıların yaptığı gibi buradan bir şey devşirmeyi kastetmiyorum. Ama samimi bir kemalist, samimi bir İslamcı, samimi bir milletçi, faşist, samimi bir bilmem ne toplumdaki aşırı uçlara gitmeyi engeleyen ve dengeleyen insanlardır. Fikirlerdir. O açıdan yobaz deyip geçmeyin. Pejoratif anlamda yobazı kastetmiyorum. Ne demek? Müteasip deyin. Müteasip, asabiye. Sinir kelimesinden gelir. Sinir. Vücudun ee, hareketini sinirler sağlar. Dolayısıyla bir toplumdaki hareketliliğin dengeli olmasını müteasip insanlar, halk müteasiptir, İyi ki de öyledir. Ve onu tepsit eden müteasip entelektüelinin olması e, önemlidir. Devlet geleneğinde. Yoksa çok hızlı dönüşümler bütünü ortadan kaldırırlar. Ha, bunu dengeleyen bunu dengeleyen e, önü açık geleceği inşa etmeye çalışan insanlar da daha hareket ederler. Niye? Çünkü kontrollü olurlar. Bunu ben önemsiyorum açıkçası. Ee, bizde de çok ciddi, tutarlı, mütasiplar vardır. Ben hep örnek vereyim, bir tanesi benim meşhur Mehmet Emin, oflu Mehmet Efendi. Yani zaten oflar olmasa Türkiye hali nice dur. Evet. Bir de Rize mi? Of'un büyük köyü olması bakımından. Şimdi arkadaşlar, son cümleyi söylüyorum, vaktinizi aldım, sabrınızı zorlamak istemem. Ee, şu cümlede bırakacağız, 12 hafta sonra devam edeceğiz. Ne olursa olsun, ister geçmişi, şey geleceği geçmişten hareketle kurma fikri olsun. İster geçmişi terk ederek geleceği kurmak fikri olsun. İsterse geçmişte kalmak, geleceği geçmişe taşımak fikri olsun. Ortak nokta entelektüel hayatta mevcudun yetersizliği üzerinedir. Mevcut yetersizdir. Çözüm üretme gücü zayıftır. Bir şüphe durumu söz konusu artık Osmanlı entelektüeli, Osmanlı bürokratı, Osmanlı tahsilli okumuş insanı mevcuttan şüphe etmeye başlamıştır. Şüphe her şeyin başlangıcıdır. Önümüzdeki haftanın başlangıcı bu olsun. İyi akşamlar hepiniz.